Bir gün birisiyle böyle ne için yaratıldık gibisinden bir muhabbet ederken Mehmet abi ya dedi. Koca kainatın sahibi. Gerçekten benimle mi ilgilenecek bütün işi gücü bırakıp dedi haşa. Şimdi mesela dedi koca kainatın sahibi değil mi? Benim içtiğim içkiden mi haberdar olacak onunla mı ilgilenecek dedi. Koskocaman bir kainat onun elindeyken benim gibi bir adamı sürekli cehennemle mi tehdit edecek dedi. Değil mi içki varsa tehdit var ortada. Devam da etti. Eve gittiğinde dedi. ''Evdeki bir karıncayı sabah akşam takip ediyor musun?'' dedi. Güzel girmiş değil mi? ''O karınca ne yedi, ne içti, vazifesini yaptı mı?'' diye tehdit ediyor musun ona dedi. ''Yok.'' dedi. ''Bak ben ki dedi, kainatla yan yana geldiğimde karıncadan da küçüğüm.'' dedi. ''Koskoca kainatın yaratıcısı, haşa işini gücünü bırakacak, benim içtiğim içkiyle ilgilenecek, bir de bu yüzden dolayı beni cehennemle tehdit edecek. Sana hiç mantıklı geliyor mu?'' dedi. Şimdi koca kainata baksan, bir de onun cismine baksan, Kainatın yanında cismimiz karıncadan bile ufak, güya nefse mantıklı geliyor gibi değil mi? Şimdi şeytanın çok ciddi bir hilesi var burada. İnsanın cismen küçüklüğünü şeytan vazifeden kaçmak için kullandırıyor. Yakaladınız mı? Sen evde karıncayı nasıl takip etmezsen haşa koca kainatın sahibi de beni takip etmez diyor. Cismin küçüklüğünü şeytan vazifeden kaçmak için kullandırıyor. Bakın beyler burada var ya çok ciddi bir şeytanın ayak oyunu var. Nedir biliyor musun? Allah'ı inkar edemeyenlerin B planı. Deizm. Deizm dediğim bu işte. Koca kainatı yaratmış benle mi ilgilenecek? Deizm değil mi? Allah'ı inkar edebilmiş mi? Edememiş. Yani etmek mümkün değil. Kainat edince delil ağzına vurur tokadı. Doğru mu? Şimdi demek ki birisi içeride ne kadar uğraşsa da Allah'ı inkar edemiyorsa şeytanın onlar için hazırladığı bir B planı da var. Koca kainatın sahibi senin küçük cisminle elindeki içkiyle ilgilenip bir de seni cehennemle tehdit mi edecek? B planı bu. Şimdi ben normalde ruhum çıktığında kokuşan bir bedene sahibim. Yani cisim itibariyle gerçekten değersizim. Hatta ve hatta kasaptaki et benden daha kıymetli doğru mu? Ondan ciğer olur, küşleme olur, kuşbaşı olur. Benden onlar da olmaz. Ama vazife olarak neyim biliyor musun vazife olarak? Bütün koca kainatın amacı bende yazıldı. Yani bugünkü ana konuya giriş yapıyoruz o zaman. Nedir biliyor musun? Ben cismen gerçekten küçük müyüm? Evet. Belki bir karıncadan bile kıymetsiz olabilirim yer yer. Bir arıdan bile kıymetsiz olabilirim. O bal veriyor ben onu da veremiyorum. Ama vazife olarak koskocaman kainatın yaratılış sebebi. Koskocaman kainatın bütün amacı bende yazılı. Demek ben cisim itibariyle küçüğüm. Onu doğru söylemiş ama bir yeri gözden kaçırmış. Vazife olarak kainatın ve yeryüzünün halifesi olabilecek bir potansiyeldeyim ben. Şimdi sizinle... Gros tonluk yük taşıyan bir gemiye binsek, ne kadar ürün vardır onun içinde? Pua biçilmez değil mi? Teypler, televizyonlar, klimalar, altınlar, dolarlar, hani ülke gibi gemiler var ya, üstü öyle. O gemide bir tane de kaptan var, kaptanımız burada. Ben gemideki diğer personeli bırakıp sürekli kaptana gelip desem ki, bak kaptan dikkat et, bak aman gemiye limanı vaktinde yanaştır, aman bak buz dağlarına dikkat et. Değil mi? Yaşanmamış vaka değil. Aman bak kaptan şuna dikkat et, bak motora dikkat et, aman motoru yakma, aman bunu yakma. Kaptan da en son canı sıkılsa. Ya dese bu gemide 500 tane daha adam var. Ya biraz da onlarla uğraş. Sadece gelip ikaz edecek. Sadece gelip bak bu gemiye zarar verirsen seni şöyle yaparım diye tehdit edecek. Beni mi buldun dese ne olur? Sen cismen gemideki birçok üründen bile daha küçük ve değersizsin. Ama vazife olarak sen o gemiden bile daha büyük ve ben daha önemlisin. Çünkü şey. koskocaman gemi ve o geminin dümeni. Senin elinden dönüyor. Şimdi aynı vesvese değil mi adamın düştü. Şimdi benim cismim Allah azze ve celle'nin isimlerini, esmalarını taşıyan böyle bir gemi. Ben bu geminin bir kaptanıyım. Kainat ise bu geminin seyircisi. Hadi gemiyi sahile yanaştır diye demek ben bu gemiyi sahile yanaştırmak zorundayım. Ve en ufak bir hatamda geminin dümenini yanlış kırıp içindekilerin ölümüne sebep olsam bütün beni izleyen kainat İçindeki ölüler ve onların yakınları benden davacı olmaya hakkı vardır. Doğru mu? Yeryüzünde ehli iman birisi vefat ettiğinde meleği âlânın sakinleri bu yüzden çok üzülürmüş. Allah'ın esmalarını taşıyan bu geminin kaptanı emekli olduğu, Biz halbuki ne güzel onu temaşa ediyor, onu temaşadan lezzet alıyorduk derlermiş. Allah Allah. Cismen bir önemi var mı? O değil mi? Kasaptaki et belki benden daha kıymetli oca ette. Ama vazife itibarıyla kainatın sırrı bende yazılıysa ben vazife olarak kainatın tamamından bile daha büyüğüm demektir. Doğru mu? Şimdi az önce sorduğumuz soruyu benzer birisi üstada sormuş ki aynısını cevaplamış. Benzer birisi sormuştan kastım ne? Şeytan. <gülüyor> Ona sorduran iblisle üstada sorduran iblis aynı iblis. Herkes yokluyor aynı sorularla. Demek biz bu soruların tamamının cevabının olduğu bir kitapçıyı bulsak, bunu da tahkik etsek, böyle güzel okuyup anlasak, aa doğru, haklısın, sadak de, doğru diyorsun desek sürekli, şeytan herkese aynı sorularla aldatıyorsam eğer artık o sorular bizde işlemez. İşte tahkik iman bu, yıkılmaz iman bu. Şimdi biz birbirimize dünya vazifeleriyle itibar ediyoruz. İşte doktor filan kes, öğretmen filan kes, Ayakkabıcı filan kes, elektrikçi filan kes. Doğru mu? Bu vazifeler bizim asli vazifemiz değil. Bunlar ne biliyor musun Sus Süleyman? Allah Azze ve Celle dünyada boş kalıp sıkılmayalım diye böyle vazifeler yaratmış bize. Bu vazifelere biz itibar ediyoruz yani. Aa bu adamın şöyle bir makamı var diye. Mele'ye aladan itibar etmiyorlar. Bunlar bizim itibar ettiğimiz. Bir de Allah Azze ve Celle'nin itibar ettiği bir vazife var ki işte o hakiki kulluk vazifemiz. Bakın Allah nasıl itibar ediyor o vazifeye. Bu küçücük değersiz cismimin altında... Kainattan daha kıymetli yatan vazife acaba nedir? Hadi bakalım birlikte okuyalım. Hem demek ki ben hiçim. Ne ehemniyetim var ki? Bakın adamın sorduğu soruyla tamamen aynı soru. Niye? Sorduran aynı. Ona da aynı şeytanın vesvesesi, buna da aynı şeytanın vesvesesi. Evet. Bu kainatın bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana teshir edilsin, benden bir şükrü külli istenilsin. Bak bak soruyu anladınız mı? Kıymetsizim yani, benden bu kadar şükür. Niye isteniliyor? Bir de o şükre etmezsem ne oluyor Ömer? Bir de tehdit ediliyorum yani. Ben senin evdeki karıncandan kainatla ölçüldüğümde daha küçüğüm. Bu olay neden oluyor diyor. Üstad da cevap vermeye başlıyor. Buyurun. Çünkü sen cendan nefsin ve suretin itibarıyla hiç hükmündesin. Bu noktada hepimiz aynı fikirde miyiz? Şimdi baktığımızda kasaptaki etten bile daha değersiziz. Ne itibarıyla? Cisim itibarıyla. Evet. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi... Bak bak vazifeye bak. Şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Bak kainatın sahibi boyamış mı kainatı? Boyamış. Her yer resim dolu mu? Resim dolu. Sanat eserleri dolu mu? Sanat eserleri dolu. Beni de ne yapmış bu sanat eserlerine? Seyirci olarak koymuş değil mi? Peki sergi sahibinin gözü nerede? Üstümüzde acaba bu benim açtığım serginin manasını anlayabilecek, yorumlayabilecek kaç tane kul çıkacak diyor bak. Şimdi mesela bir resim sergisi açılsa. Memur senle ben gitsek. Şimdi sen de anlamazsın resimden ben de anlamam. Sergi sahibi orada bizi görse üzülür mü? Üzülür ya. Der ki Allah Allah ben ne kadar manalı derin derin resimler yaptım. Ama şunlara bak ya gelip çekirdek çitliyorlar köşede der değil mi? Ama böyle daha cool marjinal biri gitse. Mesela bizim Akif gitse değil mi o? Marjinal bir Kayserili. Akif gitse dese ki şu yeşilin retro duruşu. Ortama farklı bir ahenk katmış falan. Of ressam der ki tamam ya benim yazdığım mananın karşılığını buldum der değil mi? Şimdi bizim vazifemiz şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Peki ben ne için seyredeceğim? Resim sergisinin sahibine en son teşekkürlerimi şükrümü sunmak için seyredeceğim. Bak şimdi. Aslında biz de kainatta bazılarından aynı manayı bekliyoruz. Mesela Yunus. Baban seni üniversiteye gönderdi değil mi? Psikolog oldun sen. 4 yıl boyunca. Ev kirası ödedi mi? Ödedi. Ya işte Yunus'un yemeği, yolu, gömleği. Çünkü kilo alıyor sürekli aynı gömlek olmuyor Yunus'a. Elektriği, suyu, telefon faturası ödedi ödedi ödedi ödedi. Aradan 4 yıl geçti. Babası der ki Yunus sen bana neyle geldin? Diploman nerede der değil mi? Babanın böyle bir şey sorma hakkı var mı? Var tabii. Baban diyecektir. 4 yıl seni okuttum mu? Okuttum. Sen o okula muhatap gittin mi? Gittin. Peki bu okulun hakikati nerede? Biz okulun hakikatine ne diyoruz? Diploma diyoruz değil mi? Sana der ki bu okulun hakikati nerede? Şimdi Allah Azze ve Celle de bizi dünya mektebine göndermiş mi Süleyman? Göndermiş. Satır satır her yere yazıp çizmiş mi? Her yere satır satır yazmış. Biz ona döndüğümüzde de o bize soracak. Yani mahşerde. Diyecek ki sen gönderdiğim dünya mektebinde yazdığım mektupları okudun mu? Evet okudum ne demek? İşte bu benim iman diplomam demek. Peki evraklarında eksik varsa ne var karşılığında? Bir azap ve tehdit var. Neden var? Onu da okuyacağız birazdan. Şimdi bizim... Allah katındaki kıymetimiz ne biliyor musunuz? Şöyle dedik değil mi? Şu haşmetli kainatın kıymetli bir seyircisi. Bakın. Allah katındaki kıymetimiz, yani o vazifemiz neymiş? Şimdi vazife, vazife dedik, o vazifeye gidelim. Vazife ne biliyor musun? Bizim vazifemiz bir, kainattaki esmaları, Allah'ın isimleri boyuyor değil mi kainatı? Elmayı, armutu, portakalı, Sinan'ın geniş alnını değil mi Sinan? Hepsini Allah'ın isimleri boyuyor. Şimdi bunların tamamını okuyacaksın kainattan. Birinci vazife esmayı okumak olacak. İkinci vazifede o esmaya ayna olmak olacak. Şimdi bak o vazifede mertebe mertebe değil mi? Herkes gemi kaptanı olmuyor. Nasıl olacaksın biliyor musun? Esma'da payın ne kadar büyükse vazifede Allah katında payın da o kadar büyük. Hani bazen insan ister ya ya Allah katındaki yerim şöyle güzel yüksek bir yer olsa diye değil mi? Onun yol neymiş? Esma'daki payın ne kadar yüksekse Allah katındaki payın da o ölçüde yüksek olacak. Şimdi ben şu Esma olayını bir açayım. Ama ondan önce yine bir hatıram var. Bir gün bir berber arkadaşla denk gelmiştik de bir hadis okudu dedi ki kim benim esmalarımı bilirse cennetteki yeri vacip olur. Hadis bu. 99 isim. Asıl dükkanda da. Dedim ya bu kolaymış. Bir şey yok ki bunda. 99 ismi bilmek, ezberlemek. Kolay mı? Kolay. Bunda sıkıntı yok. O da dedi hocam hakikaten bu kolaymış dedi ya. Böyle cennet olmaz dedi. Cennet bu kadar ucu olmaz dedi. Dedim ki o zaman mana başka bir mana. Demek ki sadece onları ezberlemek değil. Önce kainattaki esmaları bulmak, okumak. Daha sonra da o esmaya ayna olmak. O esmayı Üstünde taşımak. Sen o esmaları üstünde taşırsan ne olur biliyor musun? Fani cismin gitgide sonsuzluğa yani bekaya dönmüş olur. Bak şimdi burada yüz tane tohum vardı. Ama dedin ki yirmi TL dedin. Burada bir tane tohumun ağaç olmuş hali var. Buna kaç TL dedin? Yirmi bin TL dedin. Niye? Meyvelerini satarım dedin. Şimdi şu tohum ne biliyor musunuz? Hepimizde Allah'ın esmaları üstümüzde tohum hükmünde var. Osman. Ne hükmünde? Tohum hükmünden. Peki tohumun bir kıymeti var mı? Yok ya. Tohumun kıymeti ne için var biliyor musun? Ağaç yapacaksan var. Yoksa muz tohumunu ne yaparsın ağaçtan başka? Tavuğa yem bile yapamazsın değil mi? Tavuk belki onu bilemez. Doğru mu İrfan? Şimdi demek ki bizim hepimizin üstünde Allah'ın esmaları, isimleri tohum, çekirdek halinde. O çekirdekler ne kadar uyanırsa, ne kadar ağaç olup meyve verirse... Sen Allah katında o kadar kıymetlisin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye kainatın en kıymetlisi Sanladın mı? Çünkü Allah'ın tohum hükmündeki, çekirdek hükmündeki esmaları tamamı onun üstünde ağaç olmuş. O yüzden kainatın en kıymetlisi o. Nasıl bir tane ağaç 100 tohumdan kıymetliyse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tohumdan ağaca dönüşmüş bütün isim ayna olmaları da Tohumların hepsinden daha kıymetli. Mesela Allah'ın üstünde bir tane tohumu var. Ne diyelim? Cıt diyelim mi buna? Cıt ne demek? Cömertlik. Ne hükmünde Osman? Tohum hükmünde. Şimdi ben bunu toprağa koyacağım. Hangi toprağa? Kulluk toprağına koydum mu? Koydum. Ne demek? Allah'ım ben bu esmayı senin yolunda kullanacağım demek. Yolda kalmış arkadaşıma yardım ettim. Sulamaya başladım değil mi? Ya dedim hayır işi yapan yerler var. İnfak edeyim dedim. Verdim, verdim, verdim. Hatta bazı zamanlarda böyle canım yakacak şekilde verdim. Niye canın yanıyor? Tohum yırtılıyor. Ağaç olacak çünkü. Daha sonra beni etrafta böyle ya hakikaten bu ne kadar cömert adamdır diye anmaya başladılar. Bendeki tohum ne olmuş oldu? Koca bir ağaç olup meyve vermeye başlamış oldu. Meyve verdiğim nerede belli Muhammed? Bak etrafa faydam var. Etrafa meyveleri yiyorsa demek ki benim ağacım meyve vermeye başlamış demektir. İşte bende cudun tohumu ne kadar ağaç müne geçmişse Allah'ın ismini o kadar ayna olmuşum demektir. Mesela Allah Azze ve Celle'de Kuddüs ismi var doğru mu? Kudüs ne demek? Zat-ı pak değil mi? Şimdi ben ne kadar hem maddi temizliğe dikkat etsem, hem de sürekli tövbe etsem, o ne temizliği oluyor Uğur? Manevi temizlik etsem, sürekli tövbe etsem, Allah memnun olur. Niye? Çünkü ben de Kudüs ismi tohumken, ağaç olmaya başlamış demektir. Doğru mu? Şimdi Allah'ın bende rahim isminin neyi var? Tohumu var. Şimdi ben aleme merhametli olsam, affedici olsam, bağışlayıcı olsam, şimdi Allah azze ve celle bundan memnun olur mu? Niye? Çünkü esması tohumken, Meyve vermeye başlamış, ağaç olmuş olur. Şimdi Allah'ın adil ismi var, doğru mu? Şimdi ben hayatım boyunca zulme tevessül etmesem, desem ki bir yerde zulüm varsa, zalim varsa ben orada yokum desem, Allah Azze ve Celle bundan memnun olur mu? Olur. Kutsi bir lezzet alır mı? Alır. Çünkü ben tohum hükmündeki ismi bende vardı zaten. Ne yaptım bunu? Suladım, suladım, büyüttüm, ağaç hükmüne getirdim. Şimdi benim kıymetim ne ölçüde kıymetliymiş anladınız mı? Tohum hükmündeki isimler ne kadar ağaç olursa o, o ölçüde kıymetli. Allah'ın bana kainattaki elmayı, armutu, şeftaliyi, portakalı, çolu çocuğu, eşi, dostu ne kadar ikram ettiğini, ne kadar bana merhametli davranlığını bilmeden, o ismi okumadan ben merhametli olamam. Ya küçücük çocuk ya, inga diyor, inanılmaz süt muslukları açılıyor ya. Var mı böyle bir gücü olanınız? Yok değil mi? Bu nasıl bir merhamet ya? Anne çocuğu için çok merhametlidir ama o bile istediği zaman süt veremez. Demek ki o sütü yaratan annenin arkasındaki perdede daha merhametli birisi var, değil mi? Annenin omuzluklarını açıyor, çocuğun neyini açıyor, ingasını açıyor. Şimdi demek ki kainatta bunu okudun mu okudun? Dedin ki ha demek Allah çok sonsuz merhametli. Demek benim de o merhamet tohumunu koca ağaç yapmam dedim. Allah Azze ve Celle de bundan git gide git gide ne oldu? Memnun oldu. Senin kainattaki vazifen bu. Bir esma okuyacaksın, iki ayna olacaksın. Demek ki ben bu ölçüde şu haşmetli kainatın dikkatli. Bir seyircisi olacağım. Bir insan üstünde ağaç olan bu isimlerle cehenneme düşse cehennemin ateşini söndürür. Nereden belli? Şimdi bazen Allah'ın bir iki ismine aynı olmuş bir adamı görüyoruz. Ne diyoruz? Ya melek gibi adam diyoruz. Dokunmaya kıyamıyoruz adama. Ya onda bir iki isim varken sen dokunmaya kıyamazken. Sen de Allah'ın bunca ismi tecelli ederken aynı olmuşken Allah sana dokunmaya kıyar mı? Seni o ateşte yakar mı? Yakmaz. Cehenneme düşsen cehennem alevini söndürür. Kir rivayetlerde var değil mi? Geçin diyecek, benim alevimi söndürüyorsunuz diyecektim. Bazıları için rivayetlerde geçiyor. Allah Allah. Şimdi bak, Allah'ın isimlerine ayna olursan bitkinin, hayvanın alamayacağı, sadece insana has bir lezzet var o lezzeti alırsın. Ne demek bu? Şimdi sen geçen bize hindi boynu yaptın değil mi Muhammed? Hindi boynu, güveşte. Allah razı olsun. Şimdi ben ondan lezzet aldım mı? Demek ki de o lezzeti alacak bir cihaz var. Bazen böyle bahçeye gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya ellemeyin şurada bir boşluğa bakayım diyor muyuz, yeşilliklere, güneş aya Lezzet alıyor muyuz ondan? Demek ben de o manzaradan lezzet alacak bir cihaz var. Göz. Şimdi bazen bir parfüm oluyor değil mi? Adam satarken ne diyor? Abi bu parfüm var ya bir prensças kullandı bir sana veriyorum diyor değil mi? Öyle. <gülüyor> bazen yapıyorlar. Şimdi sen ne yapıyorsun o parfüme? Veriyorsun değil mi? Al 30 TL, al 40 TL, al 50 TL. Veriyor musun? Veriyorsun. Peki o kokudan bir lezzet alıyor musun? Alıyorsun. Demek o kokudan lezzet alacak bir cihaz var sende. İyi de ben odamı toparladığımda da lezzet alıyorum Demek ki o temizlikten lezzet alan bir de kudüs cihazı var bende. Yakaladın mı? Şimdi iki tane arkadaş gelse araları bozulmuş. Geldi. Ya Mehmet abi dedi şöyle bir bizim işimizi halletse. Ben de otursam sen doğru sen yanlış sen doğru sen yanlış. şöyle bir işinizi bulayım desem aralarındaki adalet tesis etsem bir lezzet alıyor muyum bir şey sonunda? Demek ki bende adıl. Yani Allah'ın adil ismine bakan bir cihaz var. Demek ki o iş yapılınca ondan lezzet alıp çalışan bir de cihazım var. Yani Allah'ın ismine ayna olmak demek. Sadece vazifeni yaptın demek değil. Bitkinin, ceylanın, kaplanın, bir hayvanın alamayacağı sadece insana özgü bir lezzet var. Sen onlara da iliştin demek. İşte o insana özgü esmalarda saklı lezzeti alabilenler dünyadaki haram lezzetlere tevessül etmiyor meyletmiyorlar. Anladınız mı? Demek ki bizim helalde kalabilmemiz için bir olay daha var. Esmanın içerisindeki helal lezzeti alan adam içkinin içerisindeki menhus lanetli lezzete Tebessül etmez. Çünkü şunu yemekten, şunu içmekten, şunu koklamaktan çok affedersiniz bir hayvanat da lezzet alabilir. Ama esmaya ayna olmaktan sadece ve sadece insan lezzet alabilir. Ben bundan lezzet alıyorsam demek benim içimde bunu çalıştıran bir cihaz var demektir. İşte ben Allah'a ayna olduğumda sadece vazifemi yapmış olmuyorum. Bu vazife karşılığında öyle bir lezzet, öyle bir ücret bana veriliyor ki kainatta hiçbir mahlukata verilmemiş. Şimdi görüyor musun vazife cihetiyle ne kadar kıymetli olduğunu? Demek vazife olarak Allah Azze ve Celle sana zatını bildirmek istiyor. Bir de esmalarını üstünde nakış nakış görmek istiyor değil mi? Şimdi şu gömleği diken adam görmek istemez mi üstümüzde? Ya bir bakayım şöyle. Gördükçe bir lezzet alır değil mi? Kendi giyse belki de o kadar lezzet almaz değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle de bizi esmalarla boyamış mı? Boyamış. Demek onu görmekten aldığı kutsi bir lezzet var. Nasıl bir lezzet? Biz onu bilemiyoruz. Tabirinde aciz o lezzet. Şimdi Allah sana bu kadar ehemmiyet veriyor ya o yüzden... Allah kalben başkalarına, başka planlara, başka yollara meylettiğinde onun izzetine dokunuyor. Çünkü seni özel ve tek olarak yaratmış Allah. Bu yüzden ne diyor? Sen benimsin diyor. Sen benim demekle kalıyor mu? Kalmıyor. Hem teşvik ediyor hem tehdit ediyor. Hadi bir de burayı konuşalım. En önemli mesele bak. Burayı sakın unutmayın. Çok önemli mesele. Girelim mi az önceki gemiye? Bindik mi? Gros gemi. Bu kim? Kaptan. Bakın şimdi benim... O gemide vazife olarak en önemli adamı bulmam için maaş bodrosuna bakmama gerek yok. Neye baksam yeter? En büyük ceza kime verilmişse en büyük vazife ondadır derim. Doğru mu? Şimdi o gemi kıyıya yanaştığında orayı paspas yapan bir hademe arkadaş vazifesini yapmasa ne kadar ceza alabilir? Verirler maaşını, kovar giderler. Ama gemi kaptanı dümeni yanlış çevirse, geminin içerisinde sana bakan 500 adam ölse... Trilyon trilyonluk paralarla alınmış o kadar malzemelerin hepsi denizin dibine gitse senin cezan ne olur? Tahmin edilmez boyutlarda olur. Demek ki ben o gemiye gittiğimde kimin vazifesi, en büyük vazife anlamak istiyorsam neye bakmam lazım? Bir, en büyük ceza kime veriliyor? İki, en büyük mükafat kime veriliyor doğru mu? Şimdi gemi yine yanaştığında Hademe arkadaşa verilen mükafat ile gemi kaptanına verilen mükafat biri olur mu? Olmaz. Şimdi bak. İnsanın bu kainatta kıymetli olduğu nereden belli biliyor musun? Bakalım kainata. Kainatta cennetle teşvik edilen ve cehennemle tehdit edilen kim var? İnsan var. Ne için bu tehdit var? Vazifeden dolayı. Bende kainatın manası yazılı olduğundan, ben Allah'ın esmalarıyla yüklü bir gemi olduğundan, kainatın tamamı da sürekli beni izleyen bir seyirci olduğundan, ben bu gemiyi limana yanaştırırsam bana cennetle teşvik var. Ama hayır, sen bu geminin dümenine dokunmazsan, bu gemi bir kıyıya vurur, devrilirse, sana aynı ölçüde azap ve tehdit var. Bana yapılan teşvik ve tehdit, Allah'ın bana yüklediği vazifeden geliyor. Vazifeden. Doğru mu? Allah Allah. Bak ne kadar ince mesele değil mi? O vazife, senin nazarına küçük geliyorsa, bu vazifenin küçüklüğünü değil, bu da senin küçüklüğünü gösterir. Devam. Şu hikmetli mevcudatın, Belagatlı bir lisanın natıkı. Allah Allah. Natık ne demek? Konuşan. Evet. Devam. Ve şu kitab alemin anlayışlı bir mütalacısı. Şimdi ben kainatın neymişim şimdi bir de? Kainat bir kitap mı? Kitap tabii ya. Sayfa sayfa. Arı sayfası var. Bal sayfası var. Muhlama sayfası var. Hamsi sayfası var mı Osman? Sizin oraları sayfaları. <gülüyor> Adam içlendi ya. Adam Trabzon'a koşacak. Şimdi ben bu sayfalara neyim? Muhattabım. Muhattab. Bir kitap ona muhatap için vardır. Bu da muhatap olsun. İrfan şimdi. Oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kitap ne için var? Muhatap için var. Hatta ve hatta önce muhatap vardır, sonra kitap vardır. Şimdi mesela ben de kitap yazıyorum değil mi? Biz oturuyoruz, konuşuyoruz değil mi? Mesela namazdan mı yazalım? Tesettürden mi yazalım? İmanın arkamlarından mı yazalım? Peki önce kim var ki kime göre konuşuyoruz? Önce muhatap var ve muhattaba göre kitap var. Bu ne demek biliyor musun? Allah Azze ve Celle için önce ne vardı? Muhatap vardı. Yani Allah önce bizi yaratıyor, daha sonra bu muhattaba uygun kainat kitabını ve onun içerisindeki sayfaları, arı sayfası, akrep sayfası, bal sayfası, petek sayfası, o sayfaları yaratıyor doğru mu? Demek Allah bizi muhatap almış, kelamını da cisimleşmiş ayetleriyle kainata yazmış. Biz bir ömür boyu bu kitabı oku, oku bitiremeyiz. Biz bu kitaba muhatap olduğumuz ölçüde vazifedar ve o ölçüde kıymetliyiz. Buyurun devam edelim. Ve... Şu tesbih eden mahlukatın... Temaşa ettim, mütalaa ettim. Tesbih ediyorum değil mi? Vallahi hiçbir kusuru yok ya bu kainatta. Bir kusur var mı? Yok subhanallah. Bu nasıl bir kudrettir? Allahu ekber. Ya Rab bir de bana kıymet verdin, beni yarattın. Elhamdülillah. Tesbih ediyorum sürekli evet. Hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden... Şimdi insan diyor ya her şey zaten böyle devam ediyor. Niye hayret edeyim? E, Kendin bir yaratmayı dene bakayım. Niye hayret edeceğini anlarsın. Sütü yaratabilen bir fabrika yok ya. Bu kadar icatlar falan. bazen öyle muhabbet ediyoruz da ya diyorum ağaçtan portakal çıkıyor portakal portakal odundan diyorum ya abi ne çıkacak portakal çıkacak diyor. Ya araba çıksa daha kolay. Hiçlisi insanın yapabildiği bir şey ama portakalı biz de yapamıyoruz. Yani senin yapamadığın bir şey çıkıyor. Şaşır bir zahmet ya şaşırdı mı? <gülüyor> Kaflet, mahiyetten gaflet. Evet. Ve şu ibadet eden, masnuatın hürmetli bir usta başısısın hükmündesin. Benim kainata usta baş olduğum ne belli. Şimdi Süleyman kapıdan bir adam girdi. Elinde priz var. Elektrik kablosu var, ışık var, çanta var. Ne ustası dersin bu? Elektrik ustası. Nereden belli? Taşıdığı cihazattan belli. Salih abi, tabudan bir adam girdi. Elinde cam var, cam tutacağı var, cam keseceği var. Ne ustası bu? Cam ustası. Senin meslek değil mi? Nereden belli? Cihazatlarından belli. Bir adamın ustabaşı olduğu ne belli? Cihazattan belli. Şimdi bakalım benim cihazatlara? Akıl var. Hiçbir mahlukta yok ya. Hiçbir mahlukta yok. O yüzden kullanamayınca başa bela oluyor ya. Ruh var, kalp var. Şimdi bu cihazlarla ben kapıdan girsem nereye girdim? Kainata girdim. Şimdi beni gören der ki ya bunda bu cihazlar varsa demek bu kainatın ustabaşısı bu adam der. Ne belli? Cihazlarımdan belli. Allah Allah. Demek bu cihazlara baktığında benim vazifem çok açık. Kainatı okuyacağım, üstündeki esmaları okuyacağım, Allah'ı bileceğim. Daha sonra o esmaya ayna olacağım, Allah'ı bildiğimi Allah'a bildireceğim. Allah Allah. Allah'ı bilmek ve bildiğini bildirmek ne mühim bir vazife. Evet, cisim itibariyle dersin başındaki arkadaşın dediği gibi kıymetsiziz. Ama vazife itibariyle kainattan büyüyoruz. Bu kainat benim bu vazifeyi yapmam için var. Kainatın meyvesi benim çünkü. Şimdi koskocaman araba fabrikaları var değil mi? Her üretilen arabayı çöpe atsalar ne emmet kalacak? Hiçbir. Peki o fabrika niye kıymetli? Sattığı o tek tek arabalardan dolayı kıymetli değil mi? Şehir kadar fabrika yapıyorlar. Küçücük araba için. Dedin mi yani bu araba kıymetsiz? Hayır. Fabrikanın amacı ve gayesi nasıl arabaysa kainatın amacı ve gayesi de benim. Ne belli? Güneş benim için dönüyor değil mi? Ay benim için. Güneşten ışık alıp yansıtıyor. Geceleri aydınlatıyor. Doğru mu? Allah Allah. Anne benim için. Sevda benim için. Çocuk benim için. Hamiyet benim için. Gayret benim için. Elma benim için. Portakal benim için. Demek bütün kainat benim vazifem için. Evet. Evet. Ey insan. Sen nebati cismaniyetin cihetiyle. Şimdi benim cismim nebati. Bak. Ağaç gibi değil mi? Saçlar yavaş yavaş uzuyor. Beden ağaç gibi yavaş yavaş büyüyor. Demek ki cismim... Nebati, evet. Ve hayvani nefsin itibariyle... Şimdi mesela çok affedersiniz, şurada bir ufak köpek olsa, nasıl böyle kemik memik gördüğünde hemen hava saldırıyor. Benim nefsim de dünyevi bir lezzet gördüğünde aynı öyle saldırıyor. O yüzden nefsimiz hayvan cihetinde, evet. Sagir bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudatı ı seyyalenin dalgaları içinde... Çalkalanıp gidiyorsun. Allah Allah. Ya bu dünya nasıl dönüyor? Güneş niye arada oldu? Hiç haberim yok. Çalkalanıp gidiyorum arada. Evet. Fakat muhabbeti ilahiyenin ziyasını tazammune eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip insaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın ve cüziyetin içinde bir külliyisin. Küçüklüğün içinde bir alemsin. Ya diyor ki sen kulluk içinde sultansın. Hiç öyle gözükmüyor ya. Dışarıdan baktığında sahneye bir Müslüman Allah'a iman etmişse nasıl? Affedersiniz hakir, zelil gözüküyor. Hiç öyle olur mu ya? Şöyle olur mu? Şimdi benim elimde bir tane kayısı çekirdeği olsa. Ben o çekirdeği uyandırmasam. Uyandırmak ne demek? Toprağa atıp ağaç yapmak demek. Uyandırmasam bir çitleyim desem. Kaç saniyelik lezzet? Çat çat bitti. Çöpe gitti. Yani o şekilde uyandırmadan kalan bir çekirdeğin kıymeti o kadar. Toprağın içine atsam ne toprağı? kulluk toprağının içine atsam, uyandırsam milyonlarca meyve verecek demek. Demek ki ben sonsuza muhatap olacak meyveleri vermek istiyorsam ne yapacağım? Kulluk toprağına benlik çekirdeğini atacağım ve içinden milyonlarca meyve çıkacak. Arada kabuk yırtılırken canımız acıyor. Onların adına da imtihanlar. Sabredeceğiz onlara da. Şimdi sen uyanıp kainatın sahibine muhatap olursan meyve cihetiyle sen o kulluğun içerisinde nesin? Bir sultansın. Yani senin sultanlığın Allah'a Kulluğunun içinde saklı. Dışarıdan bakan biri görse bizi zahiren eğilip bükülüyoruz. Ya böyle sultan mı olur der değil mi? Şimdi ben zahiren eğilip bükülüyorum ama kime eğilip bükülüyorum? Kainatın sahibine eğilip bükülüyorum. Şimdi kainat onun elinden dönüyorsa bir insan intisap ettiği dayandığı yer kadar kuvvetlidir. Ben de Allah'a dayanıyorsam demek ki kainatın en kuvvetlisi benim değil mi? Şimdi o kainatın sahibine eğilmekte öyle bir izzet var ki o baş başka hiç kimsenin kapısında eğilmiyor. Mümkünat yok. Üstad hazretlerini idamla tehdit etmişler değil mi? Kosturmada esir düştüğünde. Yine de idam silahını görmesine rağmen gözünü bağlatmamış Namazı namazımı kılıp geliyorum demiş. Kalbin titrememiş. Nereden geliyor bu kuvvet? Nereden geliyor bu kudret? Demek ki intisap ettiği yer kainatın tamamından o tehdit edenlerden de kuvvetli. Ama bir de öteki tiplere bakın. Kainatın sahibine zahiren eğilmemiş. Baktığında ne diyor? Ya biz façamızı bozdurmadık dimdik duruyoruz diyor değil mi? Öyle kibirli tipler var. Bakın çok affedersiniz her birisi dal kabuklukla her kapıda hem zelil oluyor hem de rezil oluyor. Demek ki kainatın sultanına eğilmeyen binlerce ilahın önünde rezil ve zelil olmak zorunda. Peki nerede saklı bu? O vazifeni yaparsan saklı. Vazifem neydi benim? Benim vazifem cisim itibariyle ben değersizdim ama vazife itibariyle hem Allah'ın esmasını kainattan okuyacağım hem de o esmaya ayna olacağım. Bu cihette o kıymeti alırsam bu baş başka kimsenin karşısında asla eğilmez. Üstad öyle diyor değil mi? Korkaklığın bile sebebi cebanetten yani küfürden geliyor. Demek bir insanın korkusuzluğu nereden gelir? İman çok iyi. İman edince diyor aa bu kainat Allah'ın elinden dönüyorsa ya bunlar kim? Ben niye korkayım bunlardan? Benim başıma ne gelecekse kainatın sahibinden gelecek diyor. Şimdi mesela sizin köye gitseniz üstünüze 10 tane kangal saldırsa ne yapacaksın? Dikleneceksin mi? <gülüyor> Hadi bir diklen bakalım yere düşmeden. <gülüyor> Seni ne yaparlar biliyor musun? Yere düşürmezler yere. Böyle havada değil mi? Bir o... Bir ısırık bir ısırık yere düşürmezler Osman. Şimdi ne yaparsın orada 10 tane kangal saldırıyor. Dersin dur dur ben bu kangallarla baş edemem bunların çobanını bulayım dersin. Çoban onlara bir ıslık çalsa bugün daha izledim video. Adam köyden bir dağa atlayarak geliyor. Diyor ki bakın şimdi köpeklerimi çağıracağım diyor. Çağırıyor bağırıyor. 5 dakika mı 10 dakika mı 20 dakika mı ona bakamadım. Bilmem kaç dakika sonra 3 tane kangalı geliyor adamın yanına bir şey mi oldu diye. Şimdi demek ki ben o köpekleri ikna edemem. Ama çobanı bulsam onu ikna etsem bir ıslığıyla... Bana musallat olan ne o ise onu talan eder. Doğru mu? Allah Allah. Bak bu vazife içinde saklanır. Zaten Allah'ın çok büyük bir rahmeti daha var. Ne biliyor musun? O gün o vazifeni yapma içinde bir huzursuzluk yaratıyor. Bak İrfan çok kıymetli bir olay. Yani çok uygun olsa vallahi billahi tallahi diyeceğim o. Bundan kıymetli bir hediye olamaz ya. İlgileniyor, ilgileniyor. Dünyaya yar etmiyor. Şimdi mesela namazını kılmadı adam. Ne oluyor? İçi daralıyor, değil mi? Ya da Allah daha büyük bir vazifeye koymuş. Ümmetin derdiyle sizin gibi dertlenecek yüzüde insanlar. Sizin mesela günlük bir sürü vazifeniz var mı? Var. İnsanlarla ilgileniyorsunuz, buran işlerini yapıyorsunuz, okumalarınızı yapıyorsunuz, Kur'an'ınızı okuyorsunuz, namazınızı kılıyoruz, gidilecek yerlere oralara gidiyorsunuz, insanların işlerini hallediyorsunuz, değil mi? Şimdi bu vazifeleri bazen ne oluyor? Hepimizde nefis var, uyuyoruz. Ne oluyor uyuyunca? Ya darlandım diyoruz. Ya darlandım diyoruz, değil mi Osman? Niye diyorsun biliyor musun Vallahi Allah seninle ilgileniyor o yüzden diyorsun. Bundan büyük bir hediye ahirette karşımıza çıkmayacak. Zahiren azap gibi gözüküyor ama batınla hakikatine indiğinde ne demek biliyor musun? Allah senden ümit kesmiyor haşa. ilgileniyor demek. Hadi seni darlamasa dünyaya verse. Ver de dünyaya. Kafelerde eğlenebiliyorsun. Aylık üç beş bir şey yolla bakıyorsun eğlenebiliyorsun. İnsanları aldatıyorsun eğlenebiliyorsun. İnsanlara zulmedip eğlenip bile bunu masada anlatabiliyorsun ya filanla da ne yaptım diye. Ya bu kadar akılsızlık olur mu ya? Seni bunlardan eğlendirtmiyor. Vazifeni bile yapmadığında içini daralttırıyor. Bundan büyük hediye varsa buyrun koyalım ortaya. Yok! Seninle ilgilendiğinin alameti. Şimdi ben kötü bir şey yapacak olsam çocukken ne oluyor? Anne şöyle bir tane yapıştırıyor. Niye? Sen o kötü yaramaz işlerden benim şefkatli sineme dön diyor. Allah bize ne diyormuş abi daraltıp ne diyor? Sen o işleri bırak, vazifeni yap. Çünkü vazifenin içerisinde bir sultanlık sattı senin. Benim şefkatli sinemi bulacaksın orada diyor. Bakın iddialı konuşuyorum. Bir insan sorumluluğunu yapmadığında kabza dara düşüyor ya. Bundan büyük bir hediye, bundan büyük bir ikram o insana yoktur. Bu Allah'ın o insanla birebir ilgilendiğinin alametidir. Çünkü vazife büyük vazife. Şimdi bir tane kaptan gemiyi vursa yıkıldı mı yemi? 500 kişi gitti. Sonra da bana dese ki ya ben bir şey yapmadım. Senin bir şey yapmaman suç zaten. Senin dümeni çevirmen gerekiyordu o yüzden. Ya ben evde oturuyorum bir şey yapmadım ne suçum var demeyin. Senin bir şey yapmaman suç zaten. Süleyman bir insanın küfre düşmesi için ne lazım? Hiçbir şey yapmaması yeter. İman için ne lazım? Cet mücadele lazım. O dümeni aline alacaksın, vazifeni yapacaksın ve sonra anlayacaksın ki sen dümen elindeyken gemiden kıymetlisin. Sen kainattayken kainattan kıymetlisin. Ne itibariyle? Vazife itibariyle. Allah Allah. Allah Allah. Olaya bak ya. Devam. Ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki Diyebilirsin. Bak bir gün yine biri daralmıştır. Ben dedim ki bak senin bitmez dediğin dertler Allah için biter. Biter mi? O zaman ne yap? Ona dayan. Yine aynı birinci adamın vesvesesinden söyledi. Bunca insan içerisinde benimle mi ilgilenecek dedi ya. İnsan değil mi bazen öyle zannediyor. Bak Allah bunca insanın içerisinde seni özel yaratmış. Yaratmış mı? Biz ne diyoruz buna? Fatır. Fatır hakim diyoruz. Bak benim parmak izim kimsede yok. Göz retinam kimsede yok. Bu ne demek biliyor musun? Beni yaratan... Özenmiş bezenmiş öyle yaratmış demek ya. Ben Allah'ın bir tanesiyim yani. Bana hususi yaratmış hususi ilgileniyor benimle doğru mu? Allah Allah. Peki seninle bu kadar hususi ilgilenen Allah dara düşsen yardım etmez olur mu Sinan ya? Yardım etmez olur mu? Şimdi birisi sana şurada bir tane gömlek hediye etse dersin ya bu adam beni seviyor ya dara düşsem ona gideyim dersin değil mi? Bak kaşını gözünü hediye etmiş Sinan ya. Dara düşsen. Yardım etmez olur mu ya? Şimdi biz Allah'ı kendimiz gibi düşünüyoruz. Bu kadar kainat içinde benle mi ilgilenecek haşa diyoruz. Beyler Allah'ı kendimiz gibi, düşünme gibi bir yanlışa düşmeyelim. Allah külli irade sahibi. Külli irade ne demek biliyor musun? Hiçbir şey onu meşgul edemez demek. Külli irade ne demek? Hiçbir şey onu meşgul edemez demek. Ya madem külli irade var hiçbir şey onu meşgul edemez. Aynı anda seninle de ilgilenir, aynı anda benimle de ilgilenebilir. Hiçbir şey onu meşgul edemez. Şimdi bir şey sorayım. Umut benim ruhum aynı anda birkaç iş yapıyor değil mi? Mesela şu an hem görüyorum hem konuşuyorum hem kokluyorum hem nefes alıyorum değil mi? Şimdi bunları yaparken sıraya koyuyor muyum? Hayır. Birini yapmak birine mani oluyor mu? Olmuyor. Şimdi bak, ruh dediğin Allah'ın külli iradesinden bir emir sana doğru mu? Allah'ın külli iradesinden bir emir olan ruh aynı anda birkaç işi yapıp karıştırmazken Allah'ın külli iradesi haşa. Senle ilgilenip aynı zamanda diğer ile ilgilenirken karıştırıp sıraya koymak zorunda kalır mı aşağıya yani? Ne demek ki külli irade? Hiçbir şey onu meşgul edemez. Hepimizde aynı anda istediği kadar ilgilenebilir. Sonsuz kudret bu demektir. Allah Allah. Şimdi biz böyle ümitsizliğe düşüyoruz. Sonra dua ediyoruz. Sonra o duamız karşılık bulmuyor. Niye bulmuyor biliyor musunuz? Biz duamızı da ümitsiz ediyoruz. Allah diyor ki bak ben sonsuzum. Benden ne kadar istenir? Sonsuzdan ne kadar istenir? Sonsuz istenir. Sen diyorsun ki ya buna kadar gücü yetmez ki şimdi niye isteyeyim ondan diyorsun. Hatta elimizi açıyoruz. Ümitsiz bir ifade. Allah'ım işim sana kaldı. Allah Allah. Önce kim yapıyordu işini? Önceden kim yapıyordu şimdi böyle diyoruz. Bu da böyle saçmalık dolu bir ifade. Haşa işim Allah'a kaldı. Önceden kim yaratıyordu işini? Şimdi biz bir duanın kabul olacağını şüphe ediyoruz ya. Bu ne demek biliyor musun? Biz Allah'tan şüphe ediyoruz demek. Allah Allah olur mu ya? Şimdi ben senden şüphe etsem. Ya desem şu 10 TL'm vardı. Kaybolmuş sen mi çaldın desem. Ne dersin bana? Darılırsın değil mi? Ya ben o adam mıyım ya? Bu binayı yaksaydın beni sırtımdan bıçaklasaydın da bana bu cümleyi etmeseydin derdin. Der misin? Derdim insan. Niye? Ben sana kaç yıl dostluk sunmuşum. Vefa sunmuşum. Sadakat sunmuşum. En zar zamanda yanında olmuşum. Sen bana böyle bir şey nasıl dersinler? Şimdi biz de ölü ümitsiz elimizi açıyoruz ya. Olmuyor. Olmuyor. Duadan şüphe etmek Allah'tan şüphe etmek demek. Olmuyor. Sen bu kainatın halifesi hükmünde bir muhatapsın. Vazifeni bil. Vazifeni bilirsen ancak kıymetli olduğunu anlayacaksın. Devam. Diyebilirsin. Benim Rabbim Rahimim dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı. Ya şeytanın yaratılması bile senin cennetine vesile mi? Vesile değil mi? Şimdi mesela ben badide ne oluyor? Spora girdiğimde ne kadar yansa o kadar güçleniyorsun. Ben şeytan benimle ne kadar uğraşsa ben de o kadar güçleniyor muyum? Bak şeytan bile benim cennete girmem için bir nimetse kalan nimetleri sen düşün. Üstad öyle diyor değil mi? Şeytanın yaratılması şer değil. Kullanılması şerdir diyor. Şeytanın yaratılması diyorum. Kullanılması değil. Yaratılması bile bir nimetse var diğer nimetleri sen düşün. Ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Netice-i kelam. Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esfeli safiliğine düşersin. Yani onlar ne diyor? Sen cisim olarak kıymetsizsin. Sen öyle düşünürsen kıymetsiz kalırsın. Evet. Eğer... Hak ve Kur'an'ı dinlersen alay-ı iliyine çıkarsın. Kainatın bir güzel takvimi olursun. Yani onları dinlediğinde, vazifeni anladığında ne olacak? Kainatın en kıymetli adamı olacaksın. Doğru mu? Şimdi bizim bu manayı anlamaktan gözümüzden kaçan ufak bir nokta daha var. Nedir biliyor musunuz? Kur'an ve sevap ilişkisi. Şimdi Allah Azze ve Celle maddeyi ne için yaratmıştır? Ne için? Mana için. Madde ne için yaratıldı? Mana. Mana. Yani madde bir manayı ifade etmek için var. Doğru mu? Şimdi ben sana bir tane gül uzatsam ne demek bu? Seni seviyorum demek. Bak kainatı güllerle bezemiş ne demek? Düşün. Şimdi ben sana şurada bir ev bir araba hediye etsem ne demek bu? Seni düşünüyorum seviyorum demek. E kainatı hediye etmiş sana ne demek? Demek ki madde ne işin var? Mana için var. Manalar açılmadığı için beşeriyet ızdırap içinde. O madde onu sıkıyor. Dünyanın ne hükmünde geliyor? Zindan hükmünde. Mana açılmıyor. Madde üstün üstüne geliyor mu? Ne oluyor sana? Izdrap oluyor, ruhtarlı oluyor böyle. İnsanın dünyayı cehennem gibi yaşamasının sebebi ne biliyor musunuz? Kur'an'ın manalarının ona açılmaması, kendisini Kur'an'a muhatap almaması. Şimdi iyi de bunu niye söyledik? Bize bakan yan ne şu? Biz şimdi maalesef sözde Kur'an okuyoruz ama lafsında kalıp manasına geçemiyoruz. O kadar çok arkadaşım, ahbabım var ki haramlar ve yanlışlar içerisinde boğuluyorlar ve evde sürekli Kabe ve açık. Ve aylık inanılmaz sayıda hatim yapıyorlar. Diyorum bak bunu yap çok güzel bir şey. Lafsıyla muhatap ol çok güzel. Ama bunun bir de neyi var? Manası var. Nasıl duvarda asılı ilaç beni iyileştiremezse oradaki manaya muhatap olamazsan sen de içerideki yaraları iyileştiremezsin. Ve zaten maalesef hayatlar öyle gidiyor. Yanlıştan dönemiyorlar bir türlü. Çok ilginç bak. Çok ilginç. Çok farklı işler yapıyorlar. Ve her gün düzenli Kur'an okuyorlar. Niye? Çünkü biz lafızda kalmışız. Manayı açmıyoruz. Sonra ne diyoruz? Bu lafızı ne için okuyoruz? Sevap için. Kur'an'ı niye okuyoruz? Sevap. Sevap dediğin ne? Allah'ın senden razı olmasının teşvikine ve vesilesine sevap denir. Sevap dediğin kupon değil. Allah'ın razı olduğunun alametidir. Sevap için okuyoruz. Ama Allah'ın bizden razı olacağı tavırları ve manayı yakalayamadığımızdan o sevap da elimizde kalmıyor. Demek ki burada Kur'an'daki asıl birinci amaç var. Nedir o? İlahi mesaja muhatap olmak, vazifeni bilmek. Bu manaları bilmeden her gün göçüp giden sayısız insan var. Sayısız. Peki onlar gidince hesaba çekilmiyor mu? Hesaba da çekiliyorlar değil mi? Düşün adam gidiyor. Hesaba çekiliyor. Çekilecek de daha adam vazifesini bilmiyor. Vazifesini. Şimdi vazifesini bilmeden hesaba çekilecek birisi olsa. Allah da ona sorsa ki ben Kur'an'ımda satır satır anlatmıştım. Neyle geldin bana? Ne cevap vereceğiz? O yüzden bu derslerin manaları var ya altın harflerle yazısı az. O kainatta peşinden koşturup vazgeçemediğimiz işlerimiz, dükkanlarımız var ya. Her birisi viran olsa bu manalar için inadız, inadız, inadız. Ah, ah, bir anlamı ebsik. Subhaneke Allahümme le ana illâ mâ lam Ve ahuru davân enel hamdülillâhi <gülüyor> rabbil el Fatiha mesâd. Siz bir cihette bu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi olduğunuzdan ve bir ciyette Belki çok kırığımız, döküğümüz, yarım yamalaklığımız var ama hamdolsun Allah'ın dinine bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani ne demek bu? Hem o esmayı okumaya çalışıyoruz hem de o esmayı üstümüzde taşımaya çalışıyoruz. Ne ile? Resulullah'a benzeme çabası ile. Bu cihette sizin gibi güzide insanlar aynı zamanda çok da bahtiyar olun. Ve her halinize her an şükredin. Çünkü bir nimet şükür görmezse gider. Çok şükredin. Her hale şükredin bir abdestin damla suyuna bile şurada içtiğiniz bir damla çaya bile şükredin. Çünkü bu dünya geçecek. Durmuyor. Sen de durmuyorsun. Sen de gideceksin. Ve tek kıymetin kalacak. O da cismindeki neyin vazifen. Şimdi bir insan cismini süslese her gün, değil mi? Her gün şunlarla, bunlarla, onlarla ama ruhuna bir tablo asmasa ne oldu o vazife? Düşer ondan. Memur sen işe bir müddet gitmesen şu kadar süre ne olacak? O vazife senden düşecek. Şimdi bak bu vazife elimize verilmiş. Hem de hiç hakkımız olmadığına, hiç layık olmadığımıza rağmen verilmiş. Şimdi kıymet bilmek lazım. Niye verilmiş, niçin vermiş biz de bilmiyoruz ama madem verilmiş, hadiste öyle geçiyor. Azı dişleriyle yapışmak lazım. Niye öyle geçiyor biliyor musun hadiste? Çünkü ben bir şeyi azı dişiyle yapışırsam onu benden almak için çenemi sökmeleri lazım. O manayla bu işe yapışın. Bırakmayın. Tırnaklarınız kanasın bırakmayın. Dişiniz yapışsın bırakmayın. Zaten sen o vazifeyi üstüne almışsan ne olacak biliyor musun? Onun rüzgarıyla küçücük işlere uğraşamazsın. Şimdi hanım arasa yiğit düştü yetiş dese, başı kanıyor dese yolda ayakkabını bile bulmasın değil mi? Şurada bir tane kediye bir şey olmuş, ağaca bir şey olmuş. Bir insan bir şey demiş. Yolda geçen biri sana varmış. Umursar mısın? Umursamazsın. Önümde müthiş bir yangın var. Bırakın gideyim lazım. Zaten bir insanın vazifedar olduğu nereden belli? Küçücük işler onu uğraştırmaz, meşgul etmezse. Geçici gündemler onun gündemine yerleşmezse. Anlarsın ki o adam adam. Her gün değişen alemin gündemleriyle onun da gündemi değişiyorsa. Maalesef dersin ki ah ah ah kıymetini bilersin. Azı dişlerinle, tırnaklarınla yapmışlarsın Beyler vazifenin yapılmasında bir lezzet olduğu gibi sorumluluğun geri bırakılmasında da inanılmaz bir kuyudu dibi var. Sakın yapmayın. Zamanında yapılmayan sorumluluklar huzurumuzdan çalıyor. Yapmayın. Yapmayın. Neyse vazife o. Allah için diyeceğim. Zaten onu bir yakaladın mı var ya. Onun için değil, onun için değil, onun için. Allah'ım ben tek de olsam bütün mücadelem sonuna kadar böyle gidecek ya Rabb. da olsam, kör de olsam bu yani ya Rab. Sen beni yalnız bırakacak değilsin. Bana bir vazife verdim, ben onu sonuna kadar götüreceğim desen ne memnun olurum. Ne memnun olur değil mi? Bak siperini terk etmiyor, kurşun yemiş, hançer yemiş, gözü gitmiş, eli gitmiş, bırakmıyor siperini. Yani o savaş ne olacak bilmem ama sen o savaşta galip olacaksındır. Doğru mu? Allah Allah, Allah Allah. Bizim için de öyle insanlar kıymetlidir değil mi? Sırtında hançer vardır, bir yerine kurşun girmiştir ama bırakmaz o, bırakmaz o işi. Şimdi vazifeciyetiyle çok kıymetliyiz. Bizzat Allah bize bu kıymeti öyle boşver. Ben vermişim, o vermiş, o vermiş. Boş ver ya, boş ver. Birbirimizi ölsek ne kadar? Ülkü can, ne kadar? Kaç kıymeti var? Kaç kuruş? Yok. Ama Allah öfse, hep seni böyle seyirci olarak izlese, ondan böyle kutsi bir lezzet alsa, ne olur? Allah Allah, vazgeçmez senden. Vazgeçirme kendini. Yapış vazifene, yapış vazifene. Zamanında yapılmayan vazifeler huzurundan çalacak. Düşme bu çukura, düşme. Gerek yok. Bu zahmetin içerisinde öyle bir lezzet saklı ki, bu lezzeti bütün dünya, insanları bir araya toplasan, bütün beşer gelse sana asla veremez. O lezzet Allah'ta saklı. Ya, evet. Bir de bu videoyu izleyen arkadaşlar, böyle hangi cümle, hangi meselenin kendisine daha fazla dokunduğunu bize böyle yorumlara yazarak söylerlerse, biz o dönükleri çok kullanıyoruz, o konulara biraz daha fazla kalıyoruz, çok memnun oluruz yani. O yüzden lütfen bol bol yorum yaparsanız çok iyi olur. Bir de bu dersler nur gibi, nur paylaşmakla bitmez çoğu kişi biri de paylaşsa birbiri de paylaşsa bir o yüzden bu hakikatleri eşimiz dostumuzla bol bol paylaşalım onlara da vesile olalım inşallah